Şeytan Rijim rahmani rahim alamin ve Rasulina Muhammedin ve Ala alihi, ve ashabihi, ve Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Onun Kutlu Nebisine Salat ve Selam. O Nebinin Mubarek Ellerinde itişen adını bilip bilmediğimiz tüm ashab-ı kiram efendilerimize selam bugün adına bir meclis kurulan Nuayman İbni Amr radıyallahu anha selam bu meclise uzaktan yakından gelen siz kardeşlerime de selam olsun Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh Salihlerin anıldığı yere rahmet iner diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam dolayısıyla inşallah bugün bu meclisimize de rahmet yağacak biz de o rahmetten istifade edeceğiz istifade etmiş bir biçimde inşallah evlerimize gideceğiz benim sözüm başında şöyle bir duam olsun Allah bizi bu rahmetten daha fazla ziyadesiyle İstifade ettirsin Eli boş olarak Döndermesin Hak ve hakikat adına Beni konuştursun Hakkı ve hakikati dinleme Adına da sizlerin Fehmini, anlayışını idrakini açsın inşallah Yola revan Olduğumuz zaman her ile Bir sahabi efendimizi seçerken Bilmiyorum Nedendir benim aklıma hep Rize deyince Nuayman İbni Amr geliyordu. Sebebi de şuydu, Nuayman İbni Amr biraz sonra size detaylarını anlatacağım üzere mizahı seven bir sahabidir, mizahla bilinir. Zaten ona lakap olarak da mezzah denir, yani şakacı denir, mizahçı anlamında bu lakap verilir. Rizeli kardeşlerim de bunu iyi becerir, bunu iyi yaparlar. Tanıdığım çok Rizeli dostum var, belki oradandır. Dedim, madem öyle, Rize böyle bir özelliğiyle bilinen bir şehrimizdir. Bu vesileyle sahabeden mizahı öğrenme adına, asr-ı saadetten mizahı öğrenme adına Nuayman İbni Amr'da nasibi olsun, Rize'nin nasibi olsun, biz de o attan, o isimden, bu yönüyle de istifade etmeye çalışalım. İnşallah isabet kaydetmişizdir. İnşallah hepimiz bu manada nasipdar olacağız o güzel insanın bu güzel haliyle. Sözü Hazreti Nuayman'a getirmeden önce birkaç tane hususu nazarınıza vermem lazım aziz kardeşlerim. Ne yazık ki biz, gerek tarih okumalarımızda gerek tarih içerisindeki şahsiyetleri algılamamızda bir sıkıntı yaşıyoruz İslam toplumu olarak aleyhissalatü vesselam efendimiz 14 asır önce uygulamalarıyla, mübarek sözleriyle, kametleriyle davranışlarıyla bize şöyle bir şey söyledi bil ey insan ''Eğer sen bir insandan istifade etmek istiyorsan, muhatabın mükerremdir, mesajın mükemmeldir, metodun ise müceddittir.'' Ne demek bunlar? Muhatabın mükerremdir. Bakın kelimelere ne olur dikkat edin, muhatabı mükemmel olarak görme. Mükemmel olan tek bir otorite vardır, o da Rabbul Alemin olan Allah'tır. Mükemmel olan beşer içerisinde tek bir otorite vardır, o da İsmet sıfatına haiz olan peygamberlerdir. Onun dışında insanlık tarihi içerisinde kimi dikkati alırsan al, onun mükemmel olmadığını bil. Ve Rabbinin senden mükemmel bir duruş istemediğini de bil. Evet iyiliğe varma, iyiliğin kemal noktasına yürüme gibi bir hedefin olsun. Ama bil ki böyle bir şey yaparken bile sen beşersin. Ve sana örnek ve model olarak gösterilen yeryüzünün en güzel insanları, en has insanları... En kamil insanları olan sahabe nesli bile mükemmel değildir. Mükemmellik dediğim gibi Allah'a ve Resulüne hastır. Zaten öyle olsalardı sana örnek olmazlardı. Onlar iyilikleriyle, yanlışlarıyla, sevaplarıyla, hatalarıyla bize örnektirler. Eğer biz böyle anlamazsak o güzel insanlardan istifade edemeyiz. Allah aşkına dikkatinizi çekmiyor mu? Kur'an bugün yaklaşık 300 ayetle bahseder o güzel nesilden. Direkt bahsettiği 300 ayete bir bakın. En az yarısı onların iyiliklerini, diğer yarısı ise onların hatalarını bize anlatır. Dolayısıyla bu işin iki başlı gideceğini söyler aslında. İyiliklerine bak örnek al, yanlışlarına bak ibret al. İyiliklerine bak, iyiliklerini yap. Yanlışlarına bak, o yanlışları tekrar etme. Onun için sahabe nesli kurban neslidir. Onun için Rabbü Rahimimiz sahabe nesli üzerinden bazı hatalar işletmiştir. Kader-i ilahi öyle işlemiştir ve onların hataları Kur'an'a girmiştir. Bugün biz Ali İmran suresinde Neredeyse 40 ayetle Uhud'daki hallerini okuyoruz. Biz Tebuk gazvesine katılıp katılmayan sahabinin hallerini okuyoruz hatalar çerçevesinde. Yine Tevbe süresinde Huneyn gazvesi sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ayakta bırakıp gitmelerini okuyoruz. Dağılmalarını okuyoruz affedersiniz. Cuma süresinde Resulullah'ı hutbede ayakta bırakıp Kervanın peşine koştuklarını okuyoruz. Nur süresinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kerime zevcesi olan Ayşe anamıza atılan iftiraya dahil olan sahabi efendilerimizin üzerinden mesajlar okuyoruz. Ne söylüyor bunların hepsi bize? Onlar mükerrem Allah'ın kat kat ikram sahibi kıldığı Beni Adem'den Adem'in çocuklarından ama bil ki senin gibi bir beşer. Bil ki sen de beşersin. Bil ki yanındakiler de beşer. Bil ki sevdiklerin de beşer. Beşerse şaşar arkadaşım. Beşerse yanlış yapabilir. Beşerse noksan bırakabilir. Beşerse ihanet edebilir. Beşerse satabilir. Beşerse şunu yapabilir, bunu yapabilir. Öyleyse eğer onları o konumda bil ki Doğru anlayasın ve doğru bir biçimde istifade edesin ama iş mesaja geldi mi mesaj mükemmel elhamdülillah ne mesaj Allah'ın kitabı ne mesaj Resulullah'ın sünneti en ufak bir sıkıntı yok hamdolsun yüzümüzü kızartacak bir meselemiz yok. 14 asırdır böyle siz bakmayın bazı bahtsızlara farklı farklı şeyler söylerler ama İslam'ın 14 asırdır söylenince açıklanınca yüzünü kızartacak hiçbir şeyi yok böyle olmadığı için de İslam'ı birilerinin şirin gösterme gibi bir derdi de olmamalı İslam zaten şirindir onun bunun benim şirin göstermemize ihtiyacı yok ki kendisi özünde şirin olan Güzel olan o din anlaşıldığı ve doğru bir biçimde anlatıldığı zaman zaten mükemmel olarak mesajlar, muhataplarda yerini bulacaktır. Ya metot o müceddit değişebilir. Her çağın, her zamanın kendine özgü bir bu, kendine özgü bir metodu olabilir. Bu değişkendir, bunda bir sıkıntı yok. Bunları bilerek biz hem hayatın içerisinde... Karşılaştığımız tüm olayları hem tarihte anlamaya çalıştığımız herhangi bir hadiseyi ya da şahsı ya da direkt insanlığın güzelleri olan ashabı kiram efendilerimizi bu çerçevede anlamak durumundayız. Bunları niçin söylüyorum biraz sonra anlatacağım bazı şeyler anlayabilmemiz için bunlar bize ön bilgiler. İkinci bir husus. Aiz İbni Amr isimli bir sahabi efendimiz var. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Çok büyük bir sahabidir. Tanımanızı ve tanıdığınız zaman hayran olabileceğinize inandığım için özellikle isminin altını çiziyorum. Müzeyne kabilesindendir. Ebu Hubeyre isimli bir künyesi vardır. İsminde bir künyesi vardır. Ridvan beyatında Resulullah'a en uzatmış o 1400 bahdiyardan birisidir. Asıl söylemek istediğim başka bir şey ama yaşadığımız şu günlerde de bize örnek olsun diye bir hatırası geldi aklıma. Onu aktarmam lazım size. Fetih gecesidir Mekkenin fetih gecesi. O gece Ebu Sufyan tutuklanmış Resulullah'ın huzuruna getirilecek. Allah Resulü çadırın içinde. Dışarıda da Ebu Sufyan var, Aiz İbni Amr var. İkisi de içeriye girip Resulullah'la görüşmek istiyorlar. Ya Bilal ya Ammar ikisine de Allah rahmet eylesin radıyallahu anhuma içeriye giriyorlar. Ve diyorlar ki söze dikkat edin ya Resulallah Ebu Sufyan ile Aiz İbni Amr dışarıdalar. Seninle görüşmek için izin istiyorlar. Bu sözde bir şey var mı? Var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için var. Hemen o nöbetçi olan sahabiye müdahale ediyor. Öyle deme diyor. Aiz İbni Amr ile Ebu Sufyan dışarıda bekliyorlardı. Çünkü Müslümandır Aiz İbni Amr. Ebu Sufyan ise o güne kadar daha Müslüman olmamıştır. Sen nasıl Müslüman'ı kafirin arkasına koyarsın? Nasıl Müslüman'ın adını bile kafirin adının arkasına yazarsın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Anlamadık ümmet olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı. Ah bir anlasaydık. Onun attığı her adımın ne anlama geldiğini bir anlasaydık. ...halimiz bambaşka olurdu. Ve düzelttiriyor, Ayiz'in adını öne alıyor. Aiz'i de çadıra ilk önce davet ediyor. O Aiz İbni Amr uzunca bir hayat yaşıyor. Tarihler Hicri 61'dir. Kerbela hadisesi yaşamış o yaşanmış, o da Basra'dadır. Ubeydullah İbni Ziyad'ın sarayına gidecek. Oraya gittiği zaman Ubeydullah İbni Ziyad diyor ki ona... Aiz diyor sen Resulullah'ı gördün, onunla da çok işler yaşadın, hele ondan bir hadis rivayet et de biz de duyalım. Ubeydullah İbni Ziyad'ın amacı ney? Kendisini biraz taltif edecek bir söz duymak. Ama Aiz İbni Amr, peygamber terbiyesinde yetişmiş bir yiğit. O sözü kitabın ortasından konuşur ve her makama uygun bir makal ile konuşur. Diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan duydum ki o dedi ki yöneticilerin en şerlisi, en hayırsızı yönettiklerine karşı acımasız davranandır. Tabi bu hadis orada direkt bir zata uyuyor. Ubeydullah İbni Ziyad böyledir. Resulullah'ın dilinden de böyle bir söz aktarılmıştır. Bir anda morali bozulur Ubeydullah İbni Ziyad'ın ve orada şu sözü söyler. Sus der. Sen Resulullah'ın ashabının nühelasısın Nuhala. Ne demek nuhala? Nuhala elek elenir de eleğin üzerinde kalan çerçöp var ya o. Yani sen ashabın çerçöpüsün. Nedir biliyor musunuz Ayiz İbni Amir? Vallahi Resulullah'ın ashabının içerisinde çerçöp yok. Eğer çerçüp varsa o ashabtan sonra gelenlerde var. Söyleyeceğini söylemiştir. Ama biz buradan alacağımızı alalım. Nedir alacağımızı alacağımız? En faziletlisi bizim inancımıza göre Ehli Sünnet akaidi. Hazreti Ebubekir en alttaki Hazreti Vahşi hangi birisi olursa olsun Hazrettir ve bizim için radıyallahu anhum ecma'in duasının içerisindedir. Velev ki yanlış yapsalar dahi. Biz sahabe adil, adildir dediğimiz zaman sahabe hatasızdır demiyoruz. Bu yanlış anlaşılıyor ve adildir, rivayete asla yalan bulaştırmazlar. Ama onlar insan hata ederler. İçkide içebilirler, affedersiniz. İçki içtikleri için had cezası da uygulanabilir. Zina da yapabilirler, bunları yapabilirler. Onlar da beşer, beşer oldukları için bu tarz şeyler onların hayatlarında da olabilir. Bu bilgiyi bilelim ki, Şimdi söyleyeceklerim daha iyi anlaşılsın. Bu da meselenin ikinci ayağı. Üçüncü ayağı sizin iman ettiğiniz peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini bize tarif ederken nasıl tarif ediyor? Çok da onlardan en önemlisi de şu. Ben alemlere bir muallim olarak gönderildim. O bir muallim gerçekten aleme birçok şey öğreten muallim. Mesele böyleyse eğer bugün bu sahada gayret eden gerek muallim olsun, gerek ana baba olsun, gerek elinin altında adam çalıştıran, işçi çalıştıran, memur çalıştıran, işveren olsun, amir olsun, idareci olsun. Özel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu halinden çok istifade etmeliler. Eğer Efendimizin insan unsurunu değerlendirme meselesini doğru bir biçimde anlamazsak, Efendimizin sahabeyi nasıl yetiştirdiğini tam anlamıyla anlayamazsak, inanın ne ideal muallim olabiliriz, ne ideal idareci olabiliriz, ne ideal anne ve baba olabiliriz zaten de olamıyoruz halimiz siz benden daha iyi biliyorsunuz neden onları dikkate almadığımız için bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman hiçbir muhatabının karakteriyle savaşmamıştır eğer sahabi onun elinin altındaki sahabi sert mizaçlıysa yahu biraz yumuşak huylu ol dememiştir eğer Halim Selimse ise Hazreti Osman gibi, Osman çok Halim Selim'sin, biraz sert ol Ömer gibi dememiştir. Eğer bir sahabi savaş meydanlarında kılıcın hakkını ödeyen bir iyisi ise onu oranın dışında bir yerde istihdam etmemiştir. Eğer bir sahabi çok iyi hususiyetleri olmasına rağmen idarecilik hususunda zayıf ise, ona idare etmesi adına hiçbir zaman adam emanet etmemiştir. Eğer bir insan çok iyi idareci ama iyi bir komutan değilse ona askeri birlik emanet etmemiştir. Yani Resulullah muhatabını tanımış ona göre de muhatabını geliştirmiştir. Karakterle savaşmamış, karakteri terbiye etmiştir. Huyla savaşmamış, huyu terbiye etmiştir. Bunları bilmemiz gerekir ki biz de bugünün dünyasına bu manada izler taşıyabilelim. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, dördüncüsü de şu. Mizahtan bahsedeceğiz. İman ettiğimiz peygamberimiz ve inneke ala hulukin azim muhteşem bir ahlakın sahibi. Öyleyse eğer her alanda efendimiz Aleyhselatü vesselam'ın ahlaki ilkesi var. Aklınıza neresi geliyorsa hayatın içerisinde neresi söyle zihninizde canlandırın ticaretten devlet yönetimine askeri meseleden ev aile hukukuna neresi gelirse ahsap 21'de ifade buyurulduğu şekliyle usvetun hasene olan yani en güzel örnek olan, en kamil misal olan, numune-i imtisal olan, hayatın her alanının ve her anının tartışılmaz rehberi olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz mizaha da, şakaya da ahlaki ilkeler belirleyerek gitmiştir. Madem mizahı konuşacağız, bu ilkeleri konuşalım. Nedir bunlar? Bir, latifeler... Latif olmalıdır. Allah Resulü'nün mizah konusunda bize söylediği ilk ilke bu. Latifeler yani mizah yani şaka. El latif olan Rabbimizin isminin gölgesinde olmalı. Ne demek el latif? Çok anlamı var da anlamlarından biri şu. kullarına nimetlerini, lütuflarını sezdirmeden... Veren sezdirmeden bahşedendir. Şaka böyledir. Sezdirmeden, edebe aykırı olmadan, karşıdakini zora sokmadan, şahsiyetini, onurunu rencide etmeden ama bir yönüyle de mesaj yüklü olarak bir şeyler duyurmaktır. Çok şey söylenir ama... Ben asıl size Hazreti Nuayman'ı anlatacağım için bunlar sadece ön bilgiler bu kadar söyleyeyim. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Nasreddin Hoca mesela bu konuda bir örnektir. Gerçekten Latife'nin bu topraklardaki bir üstadıdır. Latife'yi el-Latif olan Allah'ın gösterdiği, peygamberin gösterdiği şekliyle ortaya koymuştur. İkincisi... Şakada asla yalana tenezzül edilmemelidir. Şakacıktan bile yalan yok. Hani halkın kullandığı bir kelime var ya pembe yalan. O pembe yalan dedikleri şey var ya o da yalan. O başlı başına bir yalan. Yalanın şakası da olmaz. Ebu Davud'da geçen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...üç kez yazıklar olsun yazıklar olsun... Yazıklar olsun diyor. Sahabe dehşetle kime ya Resulallah? İnsanları güldürmek için yalan söyleyene diyor. Bakın Efendimiz ilke koyuyor. İnsanları güldürmek için yalan söyleyene. Şaka yapıyor Efendimiz bir gün sahabeye. Ebu Hureyre ilk kez şahit olmuş. Ya Resulallah diyor sen de mi şaka yaparsın? Ebu Hureyre'dir ben de yaparım. Ama yaparken de doğru yaparım. Asla yalana kapı açmam diyor. Dolayısıyla mizah ahlakındaki ikinci madde budur. Asla yalan yok. Üçüncüsü tevriye mizahın bir malzemesidir. Kullanılabilir. Ne demek tevriye? Bir söz söylüyorsunuz. Kastınız başka ama muhatap başka bir şey anlıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bir sözü iki manada kullanmak mizah için caizdir. Bazen de insan mecbur kalabilir bunu kullanmaya. Bunun cevazatını, bunun ruhsatını Efendimiz veriyor bize. Örnek vereyim mi bu bir anlaşılsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedre doğru gidiyor. Kureş kervanından haber bekliyor. Bir tane Bedevi'yi görüyor karşısında. Bedevi'ye diyor ki, Buradan bir kervan geçmesi gerekiyordu. Geçti mi? Bedevi diyor ki önce kim olduğunu bana söyle sonra sana söyleyeyim. Efendimiz düşünüyor eğer ben Resulullahım dese belki korkacak söylemeyecek. Belki gidecek kervana ulaştıracak haberi. Ama Allah Resulünden bahsediyoruz. En ufak bir ha haşa yalan hayatında yok. Söylediği söz doğru olmalı. Ve oradaki o sıkıntıyı da gidermeli. Ne diyor Efendimiz Aley Aleyhisselatü Vesselam? Nahnu min ma'in diyor. Biz Sudanız diyor. Ne anlıyor karşıdaki? Su diye bir kabile var oralarda meşhur. Zannediyor ki Efendimiz dedi ki biz su kabilesindeniz. Ama Resulullah'ın kastı ne? Biz bir damla Sudanız. Hepimiz Sudan yaratıldık. Efendimizin kastı da bu sözde doğru orada sözün hakkı da verildi o tehlikeden de kurtulmuş oldu. Aynı sözü biz doğruluk abidesi olan Hazreti Ebubekir'de Bekir'de de görüyoruz. Hicret yolu Hazreti Ebu Bekir bölgede tanınan birisidir tüccardır nesep alimidir önünü kesiyorlar Hazreti Ebubekir'le sohbet ederlerken yanındakini soruyorlar Men menheze diyorlar kim bu? Resulullah dese yüzüne başına yüz deve konmuş. Ne diyecek? "Hedin din diyor. O benim yol rehberimdir. Ne anlıyor karşıdaki? Resulullah çölleri bilen yol mürşidi olarak anlıyor. Ama Hz. Ebu Bekir'in kastı ney? Dünya ahiret yol rehberi. Sözde haşa bir yalan var mı? Yok. Sadakat var ama tevriye var. Latifeler de mümkündür, böyle yapılabilir. Resulullah'ın bu manada çokça örnekleri var, onu da orada bırakalım. Bu konuda dördüncü ilke, latife, mizah, zeki işi, zeka işidir. Ancak zeki adamlar yapmalı ve anlayacak muhataba yapmalılar. Aslında ben Hz. Nuhayban'ı size seçerek bir şey de söylemiş oldum Rizeliler için. Rizeliler zeki adamlardır. Zeki oldukları için zaten böyle bir özellikleri var. Efendimiz de bunu söylüyor aslında. Bir yönüyle bunu yapacak adamın kabiliyeti olmalı. Bu bir zeka işidir. Ama her adama değil bazı adamlar kaldıramayabilir. Bazı adamlar çok çabuk alınabilir. Onlara değil muhatap iyi seçilerek yapılmalıdır. Beşincisi bu alandaki beşinci ilke. Yapılan mizah, şaka, kardeşliği ve dostluğu ziyadeleştirmeli. Asla düşmanlığı körüklememelidir. Şimdi duyuyorsunuzdur, falanca falancadan küs. Neden? Yapılan şakadan dolayı. E, oldu mu peki biz? Böyle mi davranmalıyız? Öyle yapacağız ki muhabbet olacak. Mesela iman ettiğimiz peygamberimiz, Hanımlarına şaka yapıyor. Ayşe anamızı gördüğü zaman... Ya iş diyor. Ey Ayşecik. Bakın şaka yaptı ama... O sevgiyi arttırdı. Bazen Hümeyram diyor. Ey pembe yanaklım diyor. Onunla böyle konuşuyor. Enes bin Malik'le... Ya Zuluzuneyn. Ey iki kulaklı diyor. Hem güzel... Hem de sözünde bir manayla... Şaka olduğu gibi... Ünsiyeti arttıracak şey de var. Böyle bir özellik var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde. Dolayısıyla beşinci madde bu. Kesinlikle dostluğu ve kardeşliği arttırmalı. Asla düşmanlığı körüklememeli. Altıncısını da söylüyor, işi bitiriyorum. Şaka, mizah hayatta yemekteki tuz kadar olmalı. Her zaman olmamalı insanın mürüvvetini ve vakarını zedelememeli. Kifayet miktarınca olmalı ki, Müslümanın asıl vakarı muhafaza edilmiş olsun, zedelenmemiş olsun. Peki Nuayman İbni Amr bu altı tane ilkeye uyuyor mu? Bakacağız, o ayrı bir mesele. Ama meselenin altı tane ilkesi böyle. Biz en azından bundan sonra, mizah ahlakı konusunda, latife ahlakı konusunda bu ilkeleri koruyarak inşallah yürüyeceğiz. Adımlarımızı bu ilkeler çerçevesinde yeniden şekillendireceğiz. Gelin Nuayman İbni Amr, İbni Rifaa el-Ensariye. Doğum tarihini bilmiyoruz ama Medineli, Hazreç kabilesinden, Neccar oğullarından... Neccar oğulları kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dedesi Abdülmuttalib'in dayıları. Efendimiz bu yakınlığı Medine'de olduğu süre boyunca hep kullanmıştır. Bir hikmet de zaten Efendimizin mescidinin Necar oğullarına yapılmasının sebebi de budur. Abdülmuttalib'in orada ne işi var? Abdülmuttalib'in babası Haşim. Büyük bir ticaret adamıdır. Resulullah'ın dedesinin babası. Bir ticaret için Yesrib'e gidince o günkü adı Yesrib sonra Medine olacak biliyorsunuz. Oradan bir hanımla evleniyor. Selma binti Amr. Neccaroğullarından. Evliliğinin hemen arkasından Filistin'e, Gazze'ye gidiyor. Seferi tamamlamak için. Takdir-i ilahi bu ya Gazze'de de vefat ediyor. Ve şu anda Gazze'de Kabri bilinir, ziyaret edilir. Onun için Araplar Gazze'ye Gazze-ü Haşim derler. Haşim'in Gazze'si derler. Ve Abdülmuttalip yıllar sonra torunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de öyle olacak. Yetim olarak doğar babasız bir biçimde Yesrib'de. Sekiz yaşına kadar oradadır. Annesi Selma saçlarında beyazlık olduğu için... Saçlarında beyazlık anlamında şeybe adını ona koyar. Sonra Muttalib onun amcasıdır. 8 yaşında gelir yeğenini alır Mekke'ye götürürken meseleyi bilmeyenler Muttalib'in kölesi anlamında Abdul Muttalib derler Resulullah'ın dedesine şeybe ismi unutulur. Abdul Muttalib ismiyle meşhur olur. Yıllar sonra efendimizin babası Abdullah Annesi hamilenin karnında Efendimiz yani amine annemizin hamile olduğu günlerde Nabıga oğullarına ait bahçeyi ki babasının dayılarının bahçesi orayı ziyaret etmeye gelir hastalanır ve orada vefat eder. Efendimizin babasını Abdullah'ın kabri nerede biliyor musunuz? Efendimizle aynı yerde. Kader ilahi böyle. Efendimiz şu anda kıble yönünde Ayşe anamızın odasında metfun biliyorsunuz. Babası Abdullah da tam aksi istikametinde o günlerde Nabıga oğullarına ait bir bahçe orada metfun. Şöyledir yerleri yani takribi olarak da bilinir. İşte Neccar oğullarının Efendimizle böyle bir yakınlığı var. Eba Eyyub El Ensari de o kabileden Medine'yi Mus'ab'a ayarlayan, Mus'ab'a hazırlayan o büyük insan, çok büyük bir insan, gerçekten bilinmesi gereken bir insan, başımızın tacı o. Bugün Medine varsa, onun büyük bir emeği var. Esat İbni Zürare de o kabileden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kabileyle yakınlıkları, bu bağların canlılıkları biraz da bu tarihi geçmişe dayanıyor. Nuayman ibni Amr Akrabası olan Esat İbni Zürare'nin eliyle iman şerbetini içiyor. Ve son akabe biyatına katılıyor. Orada Resulullah el uzattığı zaman el uzatan 75 elin sahiplerinden bir tanesi de o oluyor. Efendimizle orada tanışıyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp geliyor. Yesrib'e Yesrib e hicret ediyor affedersiniz. Hicret edip. Neccar oğulları mahallesine gelince de Efendimizle komşu oluyor Nuayman. Allah Resulü Nuayman'ı çok seviyor. Tarif edemiyorum onu ama bazı kaynaklarımız tarif ediyorlar onu. Biraz da komik bir tipi var Hazreti Nuayman'ın. Resulullah onu görünce zaten gülmeye başlıyor. Biraz neşe açan bir tiptir. Bazen vardır içimizde öyle kardeşlerimiz. Nuayman'da da öyle bir özellik var. Benim Noayman'ı çokça sevmemden, sevmemin nedenlerinden bir tanesi de bu. Niye seviyorum biliyor musunuz? Her sahabeyi sevmemiz lazım da onu bir ayrı seviyorum. Sebebini de söyleyeyim. Sürekli Resulullah'ın yüzünde hüzün vardır zaten. Onun güldüğünü hadis kitapları müstakil bir biçimde bir araya da toplamışlardır. Sayılıdır. Ne güzel bir Güzellik, bahtiyarlık ki Hazreti Nüayman Resulullah'ın karşısına geçince Efendimiz gülüyor. Bir şeyler yapıyor, Efendimiz gülüyor. Resulullah'ı güldürdüğü için Allah da senin yüzünü güldürsün ey Nüayman diye dua ediyoruz. Allah sana hiçbir zaman kötü bir şey vermesin. Zaten en güzelini vermiş ki seni en güzele dost eylemiş. Allah yeryüzünde yaratacağı, bütün kulların kalplerine baktı, kalbi en güzel olanı Muhammed Mustafa seçti. Sonra bir daha kalplere baktı, peygamberlerden sonra kalbi en güzel olanları Muhammed Mustafa'ya dost seçti. Nuayman eğer o bahtiyarlığa yani sohbet-i risalete muhatap olmuşsa... Böyle bir güzellik var zaten ama yine biz ona dua etmeliyiz. Allah Resulü'nü güldürdüğü için o hüzün dolu çehreye birkaç sefer bile olsa tebessümü hatta bazen azı dişleri görünürcesine Efendimiz'i güldürdüğü için biz de ona böyle dua etmek zorundayız. Efendimiz geliyor o da o Efendimiz'in komşusu artık Resulullah neredeyse Hz. Nuayman orada Bedir'de Hz. Nuayman Uhud'da Hz. Nuayman Hendek'te Hz. Nuayman Resulullah neredeyse Hazreti Nuayman Ne yapmış bilmiyoruz ama Efendimiz biliyor Biraz sonra size anlatacağım Bir söz üzerine Resulullah Diyor ki bırakın Nuayman'ı ben Bedir'deki kahramanlığını bilirim. Demek ki Bedir'de bir kahramanlık yapmış. O büyük insan Resulullah da birilerinin elinden Nuayman'ı bu sözle kurtarıyor. Bu kadar özelliği var bu Nuayman'ın. Bir özelliği var. Nedir? Allah içkiyi yasak etmiş, haram kılmış ama beşer. Bir türlü iradesine söz geçiremiyor. Bir türlü içki illetinden kurtulamıyor ve içiyor. İçtiği halde Resulullah'ın huzuruna geliyor. Ya Resulallah, yine yaptım diyor. Yine o yanlışa düştüm. Beni temizle deyip Resulullah'a kendi elleriyle hat uygulattırıyor. Bakın, neden bahsediyorum size Allah aşkına? Dikkat edin. Satırlar arasında çok önemli mesajlar var. Ve Efendimiz ve Vesselam'ın huzuruna bir gün bir daha geliyor. Bazı kaynaklar dört kez Resulullah'ın ona hat uyguladığını söylüyorlar. Dört kez içmiş ve kendisi gelmiş Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah yine yaptım o yanlışı beni temizle demiştir. Efendimiz de hat uygulanmıştır. Bu dördüncü kez geldiğinde o mecliste Hazreti Ömer de var. Onu o halde görünce Hazreti Ömer celalleniyor. Allah sana lanet etsin diyor. Her seferinde her seferinde olur mu diyor bu. Yine içmişsin yine gelmişsin diyor. Anında Resulullah'ın tavrı bu. Sus ey Ömer. Sus ve ona lanet okuma. Vallahi o Allah ve Resulünü seviyor. Unuttun mu onun Bedir günü Yaptığı yiğitliği, kahramanlığı. Ne dedi bizim iman ettiğimiz peygamberimiz? Günahla günahkara ayırdı. Günah başka bir şey, günahkar başka bir şey. Bir mümin asla günahı sevmez. Her günahtan küfre giden bir yol olduğunu bilir. Hiçbir günahı küçüktür, büyüktür gibi... Ayırarak basiti almaz. Küçük büyük günah var onu inkar etmiyorum. Ama bir mümin için en küçük günah bile nazarında en büyük günahdır. Yaptığında ızdırabını duyar ve bu konuda hemen tevbe ve istihbar ile Allah'ın kapısına yönelir. Ama bir mümin başka bir mümin günah işlediği zaman günahının yüzünden ona düşman olmaz. Günah başka Günahkar başka. Filmde bir cümle dinlediniz. Hatırınızda mı? Başkasının günahına ağlayan adam. Sahabe bu zaten. Resulullah'tan öğrenmişler bu terbiyeyi. Başkasının günahına ağlıyorlar. Ama hiçbir zaman günahı sevmiyorlar. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam... Nuayman'ın şahsında bunu söylüyor, sonra Mayzel Eslemin'in şahsında söyleyecek, sonra Gamidiyeli kadının şahsında söyleyecek, sonra hırsızlık yapıp eli kesilen bir sahabinin şahsında söyleyecek, söyleyecek de söyleyecek, günahla günahkar ayıracak. Öyleyse eğer benim canım kardeşim, sen nasıl bir müminin on doğrusu bir tarafta, bir yanlışı bir tarafta, bir yanlışı için bir mümini silebilirsin. Senin iman ettiğin peygamber ne dedi aslında biliyor musun? On tane yanlış olsa bir tane doğru olsa. Bir tane doğrunun ve imanının hatırı için o mümini kardeşin bilmelisin ve bağrına basmalısın. Çünkü kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Ondan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam Nuayman'ın bu özelliğini bildiği halde ona lanet okunmasını asla tavsiz etmiyor. Terbiye etme adına gayret içerisinde oluyor. Ve Hazreti Ömer gibi birileri bir şey söylediği anda da anında müdahale ediyor. Şimdi Efendimiz ne dedi? Nuayman dedi Allah ve Resulünü seviyor. Nasıl seviyor? Bir örnek. Şöyle bir özelliği var. Pazarı dolaşıyor kendisi de ticaretle uğraşır Hazreti Nuhayman'ın ama çoğu zaman parası olmaz. Pazarda güzel bir şey gördüğü anda bunu ilk önce Resulullah tatmalıdır diyor. Satın alıyor eğer parası varsa getiriyor Efendimiz'e ikram ediyor. Kendisi de şöyle uzaktan Resulullah'ı seyrediyor. Allah resul o getirdiği şeyden yedikçe sanki kendisi yemiş gibi keyifleniyor sen yiyince ben doydum diyor ya Resulallah. Öyle muhabbetini izhar ediyor. Ben Erzurumluyum bizim oralarda öyle bir söz var bilmiyorum Rize'de de var mı? Gönlün sevmesi elin vermesiyle belli olur diyorlar bizim oralarda. Yani sevginin ispatı elin verdikleriyle belli olur. Nuayman bunu ortaya koymuş ve Resulullah bunu görmüş. Nuayman Allah ve Resulünü seviyor diyor. Bazen de parası yok ne yapacak bakıyor ki güzel bir bal var alacak para yok satıcıya diyor ki ben bunu alıyorum gel benimle gittiğimiz yerde birisi sana ödeyecek parasını takıyor arkasına o satıcı geliyor. Resulullah'a balı uzatıyor ya Resulallah diyor çok güzel bir bal aldım sana getirdim tatmaz mısın diyor. Efendimiz sadaka almaz hediyeleri borç çevirmez bu da onun en temel ilkesidir. Hediyeyi alıyor tadıyor yanındaki arkadaşlarına tattırıyor. Nuayman'ın yanındaki malın sahibi diyor ki hani parası git diyor o balığı tadandan al parayı. Geliyor Resulullah'ın yanına ya Resulallah diyor Nuayman böyle böyle dedi. Nuayman diyor benim paramla mı bana hediye edeceksin? Sen madem paran yok niye bunu yapıyorsun? Ya Resulallah o kadar güzel bir baldı ki senin tatmanı istedim. Ve Allah Resulü satıcının parasını ödüyor onu gönderiyor. Nuayman'ın Allah Resulü ile bağı böyle. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem bir peygamber hem de bir devlet başkanı böyle olmasına rağmen... Elinin altındakileriyle münasebet bu. Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam merhamet üzere yürümeseydi biz bugün belki de sahabe dediğimiz o büyük neslin birçoklarını göremeyecektik. Merhamet üzere yürüyor. Günlerin birinde bedevinin biri Resulullah'ı ziyarete gelmiş. Devesini bağlamış mescidin i Nebevinde. develerin bağlandığı bir yer var dışarıda avluda içeri Efendimizin huzuruna girmiş. Nuayman, ashab-ı kiramın diğer fertleriyle oturmuşlar sohbet ediyorlar. Sahabeden birileri Nuayman'ı kızdırıyor. Sen diyor o kadar erkeksen kes şu deveyi de biz yiyelim. Günlerdir et yememişiz. Yapamazsın yaparım diye cedelleşiyorlar. Nuayman diyor ki bakın kızdırmayın beni yaparım yapamazsın diyorlar daha da kızdırıyorlar ve Nuayman adamın devesini kesiyor. O Bedevi Resulullah'la konuşmasını bitiriyor. Bedevi her zaman alçaltma manasında bir ifade olarak kullanılmaz bunu bilelim. Bedevi köylü demek köyden gelene de Bedevi denirler bazen şehirliğe yakışmayan işler yapana da bedevidirler. buradaki maksat köyden gelen birisidir. Çıkıyor dışarıya, zaten tek hazinesi, tek sermayesi bir devedir. Deve yerde, kanlar içerisinde bir feryatı koparıyor. O feryat edince Nuayman kaçıyor, orayı terk ediyor. Efendimizin amcasının kızı Duba Bint-i evinin yakınlarında bir çukura giriyor, üstünü kapatıyor. Efendimiz çıkıyor dışarıya, bedevi telaşlı telaşlı. Ya Resulallah görüyor musun ne yapmışlar? Kim yaptı diye deyip soruyor Efendimiz. Nuayman nerede o? Ya Resulallah şu tarafa doğru kaçtı diyorlar. Efendimiz sahabe ile beraber onun arkasında. Nerede nerede diye arıyorlar. Asaptan biri görmüş onun girdiği yere. Nerede olduğunu söylemeden Efendimiz'e işaret ediyor böyle. Allah Resulü kaldırıyor hurma liflerini. Orada. Efendimiz aslında bidayeten kızmıştır biraz da kızgınlık vardır çık diyor oradan Nuayman çıkınca Resulullah'ın hali değişiyor gülmeye başlıyor artık Efendimiz o halini görünce o şeyi unutuyor niye yaptın diyor bunu ya Resulallah, diyor bana senin yerini benim yerimi sana gösterenler bana bu işi yaptırdı kızdırdılar beni ben de yaptım diyor. Allah Resulü diyor ki yine yaptın yapacağını. Alıyor, hiçbir şey edemiyor. Merhamet peygamberi o bedevi alıyor karşısına. Onu memnun edecek bedelini ödüyor. Devesinin parasını ödeyerek onu geri gönderiyor. Nuayman Resulullah'ın Medine'sinde hali bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onu bazen itidal çizgisine çekmeye çalışsa da Karakteriyle ve kabiliyetiyle, mizacıyla savaşmıyor. Terbiye ediyor evet ama asla ona farklı şeyler söylemiyor. Peygamberin Medine'sinde bu özelliğinde olan bir insan olarak varlığını devam ettiriyor. Tarihler hicretin 6. yılıdır Hudeybiye'nin arkası. Biliyorsunuz Hudeybiye'de Mekke ile Medine tarafında bir anlaşma olmuş. 10 yıl savaş olmayacak. Ama Mekke tarafı anlaşmayı bozmuş. Ebu Sufyan da Medine'ye gelmiş. Bir aracı bulayım da tekrardan anlaşma uzasın diye çaba gösteriyor. Ebu Bekir'in yanına gidiyor olmuyor. Ömer'in yanına gidiyor olmuyor. Osman'ın yanına gidiyor olmuyor. Ali'nin yanına gidiyor olmuyor. Çok zor bir halde Ebu Sufyan düşünceli düşünceli Medine sokaklarında yürüyor. Nuayman diyor ki ben buna bir şaka yapmalıyım. Öyle de bir şaka yapmalıyım ki o günler daha Müslüman değil Ebu Sufyan. Bu Allah'ın düşmanının ödünü koparmalıyım diyor. Sert bir edayla Ebu Sufyan'ın karşısına geçiyor. Sen diyor Mekke'nin reisi olan Ebu Sufyan mısın? Ebu Sufyan şaşırıyor evet diyor. Ben diyor Ensar'ın ulusu Nuayman'ım. Duydum ki sen beni hicbetmişsin. Eğer seni biraz daha görürsem Medine'de dolaşar dolaşır bir halde ben sana nasıl ceza vereceğimi bilirim diyor. Ebu Sufyan neye uğradığını şaşırıyor. Nuayman kim? Ensarın ulusu kim? Sormaya fırsat bırakmadan Nuayman kaçıp gidiyor. Biri araştırayım diyor bu Nuayman kimin nesi? Bir tane ensardan sahabinin yanına gidiyor. Ya diyor ensardan bir ulu varmış Seyyid yani Kavminin efendisi adı Nuayman'mış kimdir o? O sahabi efendimiz gülüyor. Diyor ki biraz önce seninle konuşan Nuayman'ın ta kendisiydi. Tabi olan olmuştur o korktuğu kadar o korktuğu da yanına kar kalmıştır. İşte Nuayman'ın Mekke'de Medine'de affedersiniz Ebu Sufyan'a yaptığı şakalardan bir tanesi de budur. Kendini böyle söyler onun hali onun kabiliyeti, onun mizacı, onun kameti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bir şakası var. Zaten vefatına bir yıl vardır Efendimizin yapmıştır Nuayman. Kaynaklarımız diyor ki o şaka yapıldığı yerden bu sırada yapılıyor. Efendimiz'e haber geldiği zaman ilk anlatıldığında da Resulullah çok güldü. Sonra defaatle o şakayı Hazreti Ebu Bekir'e bir kez daha anlattı. Ebu Bekir hele anlat bakayım ne yapmıştı Nuayman? Anlattırıyor ve o şakaya gülüyor. Nedir o şaka biliyor musunuz? Efendimizin vefatına bir yıl var. Hazreti Ebubekir Bekir yanında birkaç adamı Nuayman da içlerinde Bedir gazilerinden olan Süveybit İbni Harmele de onların içerisinde bir kafile ile bu sıraya Şama doğru ticari bir kervanla geliyor. Görevlendirme yapmış Suveyt'i Hazreti Ebu Bekir yemek işlerinin başına koymuş. Benden habersiz kimseye kervanımızın erzakını vermeyeceksin demiş. Böyle bir görevi var. Nuayman o gün ticaret yaptıkları o zamanlarda acıkmış, gelmiş Suveyt'e demiş ki biraz yemek ver yeyeyim acıktım. İzin yok demiş. Hazreti Ebubekir Bekir bana dedi ki kimseye verme gelsin izin alalım verelim. Verirsin vermem, verirsin vermem tartışma olmuş. Bak ver diyorum yoksa başına bir iş getiririm demiş. Süveybit yine vermemiş sen görürsün demiş gitmiş. Kendisini o günlerde ticaret yaparken insanlara çok bilgili birisi olarak kabul ettirmiş. Bir şeyler anlatmış insanlar da Medine'den geldikleri için böyle bir itibar göstermişler. Ey tüccarlar deyip etrafına tüccarları toplamış. Şurada gördüğünüz adam var ya Süveybit'i işaret ediyor. O benim kölemdir. Onu 10 on tane yavru deveye satıyorum. Alan var mı? İçlerinden bir tanesi diyor ki ben alırım. Ama bir şey var diyor. Çok huysuz bir adamdır. Şimdi siz gidip onu Efendin seni sattı bizimle gelmen lazım dediğiniz zaman diyecek ki ben hürüm hür olduğunu söyleyecek ona inanmayın o benim kölem on devemi alın ağzını kapatın ve götürün tamam mı tamam on deveyi alıyor adamlar geliyorlar Süveybit'i tutukluyorlar hemen etrafınız çevriliyorlar Efendin seni sattı diyorlar Süveybit diyor ki ya ben efendiyim hürüm Böyle bir şey yok. Ne diyorsa ikna ettiremiyor. Tamam tamam diyor. Efendin senin halini bize anlattı. Adamı alıp götürüyorlar. Hazreti Ebubekir Bekir geliyor. Nuayman'a soruyor. Nuayman diyor. Ne oldu arkadaşın? Beni kızdırdı. Ben de onun başına bir iş getirdim diyor. Ne yaptın? Anlatıyor. Varıyor Hazreti Ebu Bekir o adamların yanına. Hadisenin iç yüzünü anlatıyor onlara. Develerini geri veriyor. Süveybit'i onların elinden kurtarıyor. Allah Resulüne hadise anlatıldığı zaman Efendimiz onlarca sahabinin içerisinde mübarek dişleri görünürcesine tebessüm ediyor. Sonra dediğim gibi kaç kez hele bir daha anlat Ebu Bekir. Ne yapmıştı Süveybit? Nuayman Süveybit'e anlattırıyor, gülüyor. Ne zaman anlattırıyorsa gülüyor. Nuayman gülüyor. Resulullah'ın Medine'sinde, şehrinde böyledir. Hal böyleyse eğer nasıl bir Müslüman sadaka olan tebessümü yüzünden eksiltebilir? Peygamber aleyhissalatü vesselam bile şaka yapmışsa, kendisine şaka yapılmasına tahammül etmişse, kendisi hanımlarına şaka yapmışsa, Nuayman gibi, Abdullah İbni Huzayma gibi, Enes Malik gibi, Süheyb-i Rumi gibi, Hazreti Ali gibi bazı sahabilerin kendisine şaka yapmalarına da imkan vermişse, Resulullah'ın bu kameti bize çok şey söyler değil mi? Ya Hayber ya Tebuk dönüşüdür. Efendimizin bir sünneti var sefer sonrası. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce Mescid-i Nebevi'ye gelir, iki rekat şükür namazı kılar ve Hemen ile mescit yan yana biliyorsunuz, evine de gitmez. Önce cam parçası Fatma'sını gider ziyaret eder, sonra evine gelir. Fatma'sını da ziyaret eder, evine girerken o anda şiddetli bir rüzgar evin içine girer. O rüzgarın etkisiyle bir örtü savrulur yere düşer, örtünün altında da bir şeyler çıkar. Ebu Davud'un süneninden size aktarıyorum. Resulullah ilk kez görüyor. Varıyor oraya bakıyor ki oyuncak, bebek var orada, at var orada. Çok ilgisini çekiyor. Ya Ayş diyor, ey Ayşe, Ayşecik bunlar ne? Efendimiz hanımına böyle hitap edir dedim ya. Ayşe anamız diyor ki onlar diyor benim çocukken oynadığım oyuncaklardı. Atmadım şimdiye kadar yanımda sakladım. Efendimiz alıyor o bebeklerden bir tanesi. Bu ne diyor? Ayşe anamız da şaka yapıyor o benim kızım diyor. Oyuncak bir bebek. Bir at alıyor eline. Atın kanatları var. Resulullah'ın hoşuna gidiyor. Biraz da alayıcı bir ifadeyle. Çünkü Ayşe anamızdan öyle anlıyoruz. Bu ne diyor? At diyor. Hiç kanatlı at olur mu Hümeyram diyor. Ayşe anamızın biraz morali bozuluyor. Ama bir şey diyecek. Çok zekidir Ayşe anamız. Allah ebeden ondan razı olsun. Annelerimiz içerisinde Ayşe anamızın değerini arttıran da budur. Biliyorsunuz en fazla hadis rivayet eden annemiz odur. O zekadan dolayıdır o. diyor ki ya Resulallah, niye Süleyman'ın atlarının kanatları var da niye benim atımın kanatları olmasın? O da öyle cevap veriyor. Bakın nasıl insani ve beşeri anlamda bir ilişki yürüyor Asr-ı Saadet'te ve Efendimiz Aleyhselat ve Selam'ın mübarek ellerinde yetişen o güzide nesilde. Nuayman Resulullah'la hep böyledir. Hep şaka yapmaktadır. Allah Resulü de ondan memnundur. Onun o halli bazen biraz çizgileri zorlasa da yine ona tahammül etmektedir. Efendimiz vefat ediyor. Ebu Bekir döneminde Nuh an aynı. Ömer vefat ediyor onun döneminde aynı. Devir Hazreti Osman devridir. Son bir şaka söyleyeceğim onun şakası. Sözlerimi toparlayacağım. Hazreti Osman üç kıtaya hükmeden koca bir devletin devlet başkanı. Mescidi Nebevi'de namaz kılıyor. Yaşı 115 olan Allah Resulü'nün ashabından birisi daha var orada. 115 yaşlarında gözleri görmeyen ama bir sahabi o günlerde gözleri görmez olmuş Mahreme İbn Neufel o da orada yaşlı gözü görmez bir zat bir ara otururken çok affedersiniz küçük abdestini bozma ihtiyacı hissediyor Mescidi Nebevi'den dışarıya doğru çıkmaya çalışırken gözü görmediği için bir daha içeriye doğru geliyor bir köşeye yapacağı anda sahabe oranın mescit olduğunu hatırlatıyor. O anda Nuayman devreye giriyor. Nuayman diyor ki gel diyor ben seni götüreyim diyor münasip bir yere. Elinden tutuyor, mescidin başka bir köşesine götürüyor. Şakaya bu Nuayman bu işte. Ora müsait diyor buraya yapabiliyorsun yapabilirsin diyor. Mahreme tam yapmaya yeltenecek başkaları uyarıyor. Burası me Mescittir falan diye Mahreme çok kızıyor Vallahi diyor seni bir elime geçirirsem Bu asayı senin başında kıracağım diyor Aradan bir müddet geçiyor Onun Nuayman olduğunu öğreniyor Nuayman yine giriyor Mescidi Nebeviye Bakıyor mahreme orada namaz kılıyor Hazreti Osman da ön tarafta Tek başına namaz kılıyor Namazını bitirmiş Hazreti Osman da oturuyor orada Sesini değiştiriyor Eğiliyor mahremenin kulağına halen diyor nuaymana kızgın mısın söyleyen kendisi halen kızgın mısın diyor hemen sinirleniyor mahreme kızgınım diyor bir bulsam bir görsem biliyorum diyor seni ona götüreyim diyor elinden tutuyor Hazreti Osman'ın yanına götürüyor ve diyor ki bak burada diyor burada der demez sopayı Hazreti Osman'ın başına indiriyor ve başını kanatıyor Hazreti Osman'ın. Sonra anlıyor işin aslını. Anladıktan sonra iş işten geçiyor. Bir kızgınlığı birse on oluyor. Seni benim elimden hiç kimse alamaz diyor. Akrabalarını da devreye koyuyor. Sana kesinlikle kısas uygulayacağım diyor. Ne olursa olsun kimse seni elimden alamaz diyor. Hazreti Osman biraz toparlıyor kendini. Biraz iyi olduktan sonra huzuruna çağırıyor. Mahreme ile Nuayman'ı. Mahreme diyor... Bak diyor, Nuayman benim başıma vurdu ve benim başımı yardı. Normalde benim kısas hakkım var, ben de istemem lazım. Ama ben bir gün gördüm, Nuayman Allah Resulü'nün huzuruna bir işle gelmişti. Edebine kurban olduğumuz Hazreti Osman işi söylemiyor, işi ben size söyledim. İşin bidayetinde hat uygulanacak o hadise. Hazreti Ömer o zaman kızdı ve lanet okudu da, Resulullah dedi ki bırak onu Ömer. O Allah ve Rasulünü seviyor ve o Bedir ashabındandır. Ve efendimiz ona lanet okunmasına müsaade etmedi. Eğer beni dinlersen gel. Ben de hakkımdan vazgeçeyim, sen de hakkından vazgeç. Burada bir şekilde birbirimizle helalleşerek ayrılalım. Mahreme bu sözü duyunca artık bir şey söyleyebilir mi? Tek bir şartım var diyor. Bundan sonra bana bulaşmasın. Bu sözü versin bana ben hakkımı helal edeyim diyor. Söz veriliyor, helalleşiliyor. Ve Hazreti Osman o semahat kahramanı, o büyük insan, o iffet, edep kahramanı orada böyle bir kamet ortaya koyuyor. Hazreti Nuayman ya o günlerin arkasından yani Hazreti Osman döneminde... Yaşam valisi Muaviye İbni Ebi Sufyan döneminde iki rivayet var, vefat ediyor. Ve böyle bir hatıranın sahibi olarak aramızdan çekip gidiyor. Allah ondan da onun gibi olan diğer tüm ashab-ı kiram efendilerimizden de razı olsun. Benim aziz kardeşlerim söz çok ama siz zeki insanlar az söz ile de çok şey anlarsınız. Çok sahabiden Bahsettim de özellikle dört tane sahabinin bir daha mesaj itibariyle dikkatlerinizi çekmek istiyorum onlara. Hazreti Ebu Bekir'den, Aiz Amr, İbni Amr'dan, Hazreti Osman'dan ve bugün adına meclis kurduğumuz Hazreti Nuayman'dan bahsettim. Şimdi bunların her biri aslında bize bugünkü ders çerçevesinde, bir ahlaki vasfı nazarlarımıza verdiler. Satır aralarında vardı. Dikkat etmiş olmanız lazım. Söylediğim zaman anlayacaksınız. Hazreti Ebubekir yine sadakat dedi size aktardığım örnekte. Aiz İbn Amr müminin en önemli zineti z��i olan en önemli süsü olan zillet dedi. İzzet dedi affedersiniz. Zillete karşı izzet kavramını Ubeydullah İbni Ziyad gibi birinin önünde dile getirerek. Hazret Osman her zamanki gibi semahat dedi. Hazreti Nuayman da bize çok şey dedi de özellikle muhabbet dedi. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne dedi? Bugünkü derste merhamet dedi. Gelin bu beş şey üzerinden biz de beş tane mesaj alalım. Efendimizin üzerinden merhameti. Ebu Bekir'in üzerinden sadakati, Aiz İbni Amr üzerinden izzeti, Hazreti Osman üzerinden semahati, Hazreti Nuayman üzerinden muhabbeti. Bu beş şey üzerinden size beş tane mesaj veriyorum. Beş tane mesaj emanet ediyorum. Söz bir emanet. Ben bunu yüreğimde, zihnimde sakladım. Buraya kadar getirdim. Şimdi o emaneti sahipleri olarak size veriyorum. Artık siz bilirsiniz. Ya alırsınız, ya almazsınız. Ya alır uygularsınız, ya burada bırakırsınız. O sizin bileceğiniz iş. Söz bir emanet ve ben de emaneti ehli olan sizlere duyurdum. Ne diyorum peki? Bir, Efendimiz gibi merhameti hayatının esası kılmalısın ki anaca bir şefkat ile karakterlerle savaşmadan herkesi hayatın içerisinde doğru bir yerde istihdam edebilesin. Bir daha söyleyeyim. Efendimiz gibi merhameti hayatının esası kılmalısın ki anaca bir şefkat ile karakterlerle savaşmadan herkesi hayatın içerisinde doğru bir yerde istihdam edebilesin. Biz Efendimiz'den bunu gördük değil mi bugünkü derste? Öyleyse anneler, babalar, muallimler, öğretmenler, işverenler neyse artık muhataplarım, merhamet senin de benim de hayatımın esası olmalı. Eğer işin esası merhamet olmazsa ne olur biliyor musun? Orada menfaat olur. Menfaatin olduğu yerde de bereket olmaz. Allah Resulü Aleyhissenatü vesselam'ın cihana bıraktığı en deriniz budur. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin budur işte. Alemlere rahmet olarak gönderildiği için evrensel bir rahmet yansıttı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse eğer bugün ona iman eden bizler de aynı merhameti hayatımızın esası kılmalı ve aleme duyurmalıyız iki Ebu Bekir gibi sadakati hayatının esası kılmalısın ki yalana hiçbir zaman kapı açmadan en zorlu zeminlerde bile sıddık kalarak Rabbine doğru yürüyebilesin. Ebu Bekir'in radıyallahu anh, bir de bize verdiği mesaj budur. Sadakat esasın olacak. Yalan değil hayatına, rüyana bile bulaşmayacak. Rüyanda bile yalan görsen acaba Allah'ım ben ne yaptım ki sen bunu benim önüme getirdin? Acaba ben yalan mı düşündüm ki yalan gördüm diye ızdırap duyacak? Bir mümin böyle olacak. Sadakat bu kadar hayatında esas olacak ki sıddıklar oluştun. Allah da seni de beni de katında sıddık olarak yazsın. İşte Hazreti Ebubekir'in bize verdiği en önemli mesaj da bu. Aiz İbni Amr ne diyor üçüncüsü. Aiz İbni Amr gibi izzeti hayatının esası kılmalısın ki zalim ve zorba sultanların karşısında eğilmeden hakkı haykırarak elde ettiğin değeri sonuna kadar koruyabilesin. Çok şey söylenir ama.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 Hayatıyla ben de yansıtmaya çalışıyorum. Ne de güzel bugünün sıkıntılarına derman olabilecek bir şey söylüyor. Başımızın tacı olan, zunnureyn olan o büyük insan. Hazreti Osman gibi semahatı hayatının esası kılmalısın ki dostlarına karşı hoşgörüyü sonuna kadar koruyarak Onlardan zarar görsem bile fedakarlık yapmayı sürdürebilesin. Hazreti Osman bunu diyor. Dosta diyor. Düşmana değil. Düşmana ne olduğunu biraz önce ayette dinledik. Onlar kafirlere karşı şiddetli. Ama birbirlerine karşı merhametli. Öyle mi peki? 1 milyar 700 milyon İslam ailesi öyle mi peki? Size havale ediyor. Tekrar edeyim yazanlar için. Hazreti Osman gibi semahati hayatının esası kılmalısın ki dostlarına karşı hoşgörüyü sonuna kadar koruyarak onlardan zarar görsem bile fedakarlık yapmayı sürdürebilesin. Beşincisi meclisin sahibi olan Hazreti Nüayman'dan. Hazreti Nüayman gibi. Muhabbeti hayatının esası kılmalısın ki Hata yapsan, çizgileri zorlasan, birilerini kızdırsan Yine de Allah ve Resulünden affa mazhar olabilesin Bir daha söylüyorum Nuayman gibi muhabbeti hayatının esası kılmalısın ki Hata yapsan, çizgileri zorlasan Birilerini kızdırsan yine de Allah ve Resulünden affa mazhar olabilesin. Benim aziz kardeşim unutma muhabbet, sevgi başlı başına bir kurtuluş akçesidir. Vallahi biz amellerimizle değil Allah'ın rahmetiyle ama o rahmeti celbettirecek şey Gönlünün ortaya koyduğu muhabbet ile Allah'ın affına inşallah mazhar olacağız. Sizin hepinizin hayran olduğu Enes bin Malik'in kalbini durduran bir hadisle sözümü sonlandırmak isterim. Enes diyor ki o büyük insan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fasılasız on yıl hizmet ettim. Ondan çok söz duydum. O ne kadar duyduğunu bilmiyor. Biz sonrasında sayarak tespit edebiliyoruz. 2000 bin küsür tane, 2000 bin küsür tane hadis duydum. Ama bir hadis var ki, onu her hatırladığımda, her aklıma geldiğimde kalbim duracak gibi olur. Ümidim artar. Allah'a karşı, peygambere karşı, daha farklı bir kamet bende belirir ümidim dağlar kadar yücelir merak ediyor sahabe Enes diyor ne o Enes'ten bahsediyorlar çünkü Enes bahsediyorsa ve bu sözü söylüyorsa bu söz çok önemli bir sözdür evet Resulullah'ın her sözü bizim için önemli ama bu söz Enes bin Malik'in dilinden böyle çıkıyorsa daha da önemli hangi söz diyorlar ne diyor kişi sevdiğiyle beraberdir vallahi ben Resulullah'tan bu hadisi duyunca diyorum ki kendi kendime Enes diyor ben bir Ebu Bekir kadar bir Ömer kadar amel işlemedim benim amelim onların amelinin yanında hiçbir şey ama değil mi ki Resulullah dedi kişi sevdiğiyle beraberdir Allah da şahit, siz de şahit olun ki... ...vallahi ben Resulullah'ı seviyorum... ...Ebu Bekir'i de seviyorum, Ömer'i de seviyorum. Ve umuyorum ki inşallah yarın cennette onlarla beraber olacağım. İnşallah Enes onlarla beraberdir. İnşallah biz de onlarla beraber olalım. Allah bizleri onların yolundan ayırmasın. Son nefesimize kadar... Yolumuz Resulullah'ın yolu olsun Ashab-ı kiram efendilerimizin yolu olsun Rabbim nasıl burada Hazreti Nuayman adına O sofranın bir gülü O gül adına Burada bir meclis kurmaya Bizleri muvaffak kıldıysa Yarın cennette Hazreti Nuayman'ın sofrasında Bizi bir araya getirsin evet. Anlattığımız şakaları Mizahları Hazreti Nuayman'ın bizzat kendisinden cennette görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. O sofranın sakinleri olarak cenneti hak edecek amellerimizi Rabbim fazlalaştırsın. Rabbim bizlerin bu manada amellerini bir sebinesin. Aramızdaki kardeşliği daha da fazlalaştırsın. Zalimlere fırsat vermesin. Müslümanları birbirlerine düşürmeye Çalışanların hesaplarını başlarına geçirsin. İmanın mutluluğunu her şeyin ötesinde görerek kardeşlik hukukunu işleten taraf olarak bizi katına yazsın. Ve bizi bu manada rezil olanlardan, rüsvay olanlardan, alçalanlardan, alçaklaşanlardan etmesin. İzzetle, şerefle huzuruna yürümeyi bizlere nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين Fatiha